95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin ve destekçimiz Oya Başa'ya teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün Ömer Madra yok bu hafta ama yalnız değilim bir konuğum var. Bilgi Üniversitesi'nden Üniversitesi öğretim üyesi Alper Akgüz konuğumuz. Alper günaydın, hoş geldin. Günaydın herkese. Alper aynı zamanda Yeşiller'den ve uzun yıllardır yaşlıyorum. Yeşil Hareket çevre e, meseleleri, çevre mücadeleleri ve hareketleri üzerine çalışıyor. E, Bizde e, bildiğiniz gibi e, önceki programları dinleyenler 5. haftaya girdik. E, 1972'de yaşanan ve çevre e, mücadelelerinin ve e, genel anlamda Yeşil Hareket için çok önemli bir yıl olan 1972'nin 50. yılını konuşuyoruz. Evet önce çevrecilik nedir işte e, çevre ve şehir hareketlerindeki farklar vesaire ve için tarihçesinden biraz bahsettik. Ardından e, geçen hafta e, Semra Açay ile Semra Celit Mazlum'la Stokholm Konferansı'nı konuştuk. Bu hafta da Alper'le e, Büyümenin Sınırları raporunu konuşacağız. Çünkü Büyümenin Sınırları raporu, Romaklub raporu olarak da bilinen 1972 tarihli rapor e, hareket için çok e, önemli bir dönüm noktasıydı. Alpende bu konuda çalışmaları var. İstersen biraz nedir büyümenin sınırları raporu, niye önemli onunla başlayalım. E, tabii, yani büyüme, büyümenin sınırları raporu e, söyleyince ilginç ve değişik geliyor ama e, MIT içinde e, Sloan School of Management yani bir işletme şeyinde işletme fa fakültesinin içinde yapılmış bir rapor ama tabii kendileri kendi başlarına başlamış değiller. Roma Kulübü adlı bir daha çok iş adamlarından, işte uluslararası bürokratlardan falan oluşan bir düşünce kuruluşunun bir siparişi üzerine aslında bu başlıyor. Yani bir bu Roma Kulübü'nü oluşturan bu iş insanlarının şey, sezgi, sezgileriyle aslında başlayan, o sezgiler de tabii ki kendiliğinden oluşmuyor. O sırada yükselen çevre hareketinin getirdiği bir şey var. Bir farkındalık olsa gerek. Yani bu şey kapitalist sistem büyümeye dayalı kapitalist sistem dünya üzerinde ne kadar sürebilir? Çünkü tam da aynı zamanda ee, şeyin dünyanın işte sınırlı olduğu bu şeyde bir işte spaceship earth yani uzay gemisi olarak bir dünya içinde bizim de bulunduğumuz bir uzay gemisi olarak dünya şeyinin anlayışının farkındalığının da ortaya çıktığı bir dönem ama bunu e, rakamlara dökecek, modelleyecek bir e, şey yaklaşım e, o zamana kadar olmamıştı. Ee, yine Maithyden J. Forrester'in e, işte, geliştirdiği sistem dinamiği yaklaşımını kullanarak dünyanın kendisine bir model olarak kurguluyorlar. Bu dünya içindeki ve üzerindeki e, insan e, faaliyetini ve insan nüfusunu, sadece nüfus değil insanın e, e, ekonomi, nüfusun ekonomik faaliyetini, dünyanın kaynaklarıyla ve atık olarak e, atık kuyusu olarak e, kapasitesini şey yapıyorlar modelliyorlar. 2100 yılına kadar, 1900 yılıyla 2100 yılı arasında bu dünya modeline çeşitli senaryolar giriyorlar, çeşitli politika tercihlerini içinde barındıran ve bu şeyin ne kadar sürdürülebilir, o zaman tam olarak bu kelimeleri kullanmıyorlar ama ne kadar sürebilir, ne kadar continue, yani ne kadar devam edebilir olduğunu hesaplamaya çalışıyorlar ve ellerinde bir e, şey, şey hesaplanmış e, senaryolar seti şeklinde işte böyle yaparsak böyle olur böyle yaparsak 12 böyle tane olur. senaryo galiba evet, o 12, 12. senaryodan e, 12 senaryo ile yola çıkarak e, böyle yaparsak e, durum işte insan nüfusu ve ekonomik e, şey ekonomik refah açısından durum böyle olur böyle yaparsak böyle olur şeklinde 12 senaryonun sonucunu rapor olarak sunuyorlar sonuçlarına şey yapayım mı geçeyim mi şimdiden? Tabii, tabii. Aslında sonuçlar şeyde 3 kategoride şey yapılabilir üç kategoride gruplandırılabilir bazı kate, ilk kategori tabii ki şeyin her şeyin bildiğimiz gibi business as usual denilen her şeyin bildiğimiz gibi o ana kadar olduğu gibi devam edeceği kategorisi işte bunun bazı varyasyonları var işte mesela daha fazla dünyada Onların tahmin ettiğinden, yani onların kullandığı veriye göre daha fazla yenilenemeyen kaynak, petrol gibi madenler gibi bulunursa ne olur? Gibi varyasyonları da var bunun. İkinci kategori işte teknoloji gibi şeyler, teknolojinin gelişimini vesaire şey aldıktarı dikkate aldıkları şey kategori ya da işte bazı en kısıtlı da olsa işte nüfusun sınırlı tutulduğu bildiği tutulmasına dayalı bir bir şey, senaryolar kategorisi. Üçüncü kategori ise bilinçli olarak hem nüfus hem de ekonomik büyümenin, ekonomik refahın artışının stabilize edildiği senaryolar. Gördükleri şu yani yaptıkları hesaplamalar. Business as usual'da da, yani her şeyin bildiğimiz gibi devam, küçük revizyonlarla da olsa bildiğimiz gibi devam edeceği senaryolarında da, işte teknolojinin gelişimi vesaire gibi tek boyutlu politikaların uygulandığı, ya kendiliğinden olan ya da tek boyutlu politikaların uygulandığı şeyler senaryolarda da 2100 yılına kadar bir noktada insan nüfusunda, ve e, ekonomik büyüklük, ekonomik refahta bir, e, küresel çapta bir e, çöküş görüyorlar. E, sadece bilinçli olarak e, şeylerin dünya üzerindeki e, nüfusu ve ekonomik büyük, e, büyümeyi e, stabilize etmeyi amaçlayan politikaların güdüldüğü e, şeylerde, politikalarda, e, senaryolarda işte 2000'lerin ortalarında yani 2040-2050 gibi bir şey daha yine aynı zamanlarda steady state economics olarak şey yapılan, belirtilen bir duruma şey yapılacağı, duruma geçileceği geçilebileceği bu tercihler yapılırsa ve böylece aslında hani o sürdürülebilir diyebileceğimiz bugünün terimleriyle bir e, rota bir, bir izleye bir, bir yola girilebileceğini söylüyorlar. Evet ve e, sonuçta e, bu e, aslında şeyi de konuşalım tabii hani bunun önemine hareket Hı -hı. için vesaire ama ona girmeden önce e, peki tutmuş mu hani çok amiyane Hı -hı. bir tabirle Hı -hı. sorarsak. Ee, öncelikle şeyi söylemek lazım herhalde. Ee, yani bu modeli e, şeyde e, yayınlamadan önce 1970 yılında başlıyorlar bu modeli kurmaya ve çalıştırmaya. 71 yılında iki tane uluslararası toplantıda birisi Rio'da, birisi Moskova'da olmak üzere iki uluslararası toplantıda e, araştırmacıların katılımıyla sunuyorlar. Artı 40 kişiye çoğu Roma kulübü büyesi olan 40 kişiye feedback açısından geri bildirim açısından gönderiyorlar ve şey söylüyorlar. Bazı hani eleştiriler tabii ki oldu ama modelin dayandığı şeye dayandığı yapıya herhangi bir eleştiri olmadı yani modelin üzerinde kurulduğu şey mantığı herhangi bir eleştiri olmadı. Dolayısıyla da aslında senaryoların kendisine de çok küçük şeyler revizyonlar yapıldı diyorlar bu trend devam ediyor daha sonrasında yayınlandıktan sonra e, tabii e, şey büyük saldırılar büyük, alıyor aslında. büyük saldırılar alıyor evet. e, işte ama bu saldırıların çoğu da hani bir e, bilimsel temele ya da e, sağlam bir seltemeli <gülüyor> şey yapmıyor dayanmıyor sadece e, işte endüstriyel kapitalist sistemin varsayımlarını tekrarlayan saldırılar oluyor çünkü endüstriyel kapitalist sistemin varsayımlarını aslında yanlışlayan bir e, rapor bu. E, açıkça Hı. da zaten hani şeyin hani endüstriyel kapitalizmin e, işte sermayesinin bir kısmını sürekli olarak yeni yatırıma ayırmak durumunda e, olduğu için büyümeye mahkum olduğunu gösteriyor ve büyümeye, büyümeye mahkum olduğu için de aslında bunun bir çöküşe mahkum çök, Evet, çöküşe kaçınılmaz olarak götüreceğini söylüyor. Mesela şeyde o zaman Newsweek dergisinde yazan Yale Üniversitesi'nden bir ekonomist Henry Wallig bu şey için, rapor için sorumsuz bir saçmalık yığını diye bir yorum yapmış ve Ronald Reagan da daha sonra işte Amerikan başkanı olacak olan Ronald Reagan da o dönemde demiş ki insanların rüyalarını ya da düşlerini herhalde Amerikan rüyası izlemekte özgür oldukları bir yerde e, büyümenin önünde hiçbir engel olamaz demiş. Yani <gülüyor> tamamen aslında muhafazakar ve liberal kanattan e, bunun buna yönelik bir ideolojik saldırı var aslında. Hani dediğin evet. gibi bilimsel bir şeye değil ama sonradan e, Belki hani bunun update'leri de oldu güncellemeleri de oldu. Evet. biraz ondan da bahsedebilirsiniz. Hı -hı. sonradan da e, şey de benim gördüğüm bir yazıda e, 2000'lerde de aslında işte ne kadar yanlış çıktı işte şu kadar e, petrol e, kalacaktı ama kalacak diyordu ama işte yanlış çıktı işte bu kadar e, şeye yönelik işte civaya altına bilmem ne yönelik öngörler var yanlış çıktı diye yazılar yayınlandı ama, e, kitapta bunların aslında hiçbirinin olmadığı evet, evet. E, söyleniyor. Ya yani biraz belki bu eleştirilerden i̇şte, ve tam, güncellemelerden bahsetmek yolu. Tam, tam tersine, yani orijinal yani 1972 raporunda bile e, daha fazla yenilenemeyen kaynak kaynağı bulunabileceği bir senaryo olarak zaten var. Yani 2000 kitabın kendisini okumadan, hatta 92'de yayınlanan 30. yıl güncellemesini, şeyde 2004'te yayınlanan 40. yıl güncellem, pardon, şey 25, 20. ve 30. yıl güncellemelerini okumadan, hani bu şeyleri eleştirilerini getirince sadece bizim size yurjuna bakıp, tabii ki böyle eleştirilerin havada kalması da şey kaçınılmaz oluyor. Ee, sonrasında işte bahsettiğim gibi 1992 Rio zirvesi öncesi 20. yıl güncellemesini yapıyorlar. Ee, şeydeki, o, 2004'te de 24'te yayınladı 30. yıl güncellemesini yayınlıyorlar. Ee, aynı senaryoyu tabii ki arada geçen yeni verileri kullan arada geçen zamanda bu ortaya çıkan yeni verileri kullanarak vesaire bir güncellemeleri yapıyorlar ve aslında o güncellemeler durumun 1972'de öngördüklerinden daha da vahim olduğunu gösteriyor. Yani şey anlamında değil tabii yani sonuçta açıkça şey söylüyorlar yani rezerv dediğimiz, işte petrol rezervlerinden kastediyorsak rezerv dediğimiz şey zaten o anda bilinendir. O rezervin evet. dışında henüz keşfedilmemiş olan kısımda vardır ve onu tam olarak bilemeyiz niye? Çünkü henüz keşfetmedik. Ama toplamıyla ilgili bir bazı şeyler, tahminler yapabiliriz. Bu tahminler bir biraz daha az, biraz daha fazla e, olabilir. hata payı olacaktır. Ama zaten rezervleri veri olarak kullandıklarını söylüyorlar. Ve arada geçen zamanda tabii ki petrol keşif e, çalışmaları vesaireyle o rezervler artıyor. E, dolayısıyla ama ama arada, mesele o değil zaten. Mesele Burada, o değil. E, evet, çünkü yani bunun sanki... Ee, hani ana akımdan bu rapor kaynakların sınırlılığı üzerine bir rapormuş gibi görünüyor. Halbuki bu büyümenin sınırlılığı ya da sınırlı olması gerektiği üzerine bir rapor. Evet çünkü bir de yani dünya sadece bir kaynak deposu olarak modellenmiyor. Aynı zamanda bir atık deposu olarak da modelleniyor ve o atık deposu dolduğunda Artık e, gerek işte popülasyona gerek e, şeye gıda üretimine e, gerekse de işte şeyi e, ekonomik e, ekonomik faaliyetleri e, ol, de olumsuz etkilemeye başladı. Yani sadece kaynak değil aynı zamanda atık deposu olarak da kullanmaları atmosferde çarıyor tabi. Aynen öyle yani iklim değişikliği bunu birebir aslında şey yapmış durumda e, birebir doğrulamış durumda bu e, yaklaşımın kendisini. Tabii ki işte ön işte çöküş, çöküşün başladığı dönemler yok işte şeyler dalgalanmaların olduğu dönemler o tarihlerin kesinliği ne zaten kendileri de iddia etmiyor bu modelin çıktısı bu tarihler biraz daha geriye gidebilir biraz daha öne gelebilir ama aslında şey, benim mesela en çok en, en en verimli bir şekilde kullandığım bu raporu ve arkasında yatan modeli eğitimdir. Yani insanlar ancak bu modelin kendisini anlatıp ondan sonra şeyi ondan sonra senaryoların kendisine konuştuğumuzda çok daha iyi anlıyorlar. Belki hani bunda bir bir politika alanında daha iyi nasıl taşırız onu da düşünmek lazım. Ama bunun dışında aslında kendileri dışında bağımsız araştırmacılar da çok sayıda güncelleme yaptılar yani tekrar kendileri çalıştırdılar modeli ya da işte model kendi verilerini kullanarak neredeyse tamamı bu business as usual çevresinde bir şeyin hala sürdüğünü söylüyorlar bir ilerlemenin gerek geçmişteki yani 1972'den bu yana olan gerçekleşmeye baktıklarında gerekse de önümüzdeki döneme dönük senaryolara yansıttıklarında business as usual'a yakın bir şeyin izleyin hala sürdüğünü şey yapıyorlar. Bunlar arasında işte Hugo Bardi, Bardi var, Grant Turner var, evet, çok daha fazla aslında şeyler var, Evet, bu güncellemeyi yapanlar var. Evet, raporun orijinal yazarlarından şu anda hayatta olan Denis Meadows ki baş yazardır ve York Randers'ın yaklaşımları aslında biraz sonrasında şey yaptı, e, temelde değil ama gelecekte ne olacağına dönük olarak biraz farklılaştı. Belki ondan biraz e, şey yapmak, Lütfen. bahsetmek evet. iyi olabilir. E, 40. yılda düzenlenen, Washington'da düzenlenen bir sempozyumda Deniz Meadows ve York Randers ikisi kendi yaklaşımlarını söyler. Deniz Meadows'a göre e, artık hani bu çöküş ya da e, şey e, düşüş, yani hem nüfus hem de ekonomik refahtı, düşüşü önlemek mümkün değil. Bu kaçınılmaz. Yani bunu geçeli çok zaman oldu. E, dolayısıyla aslında bu e, şeyin çöküşün getireceği güçlükler ve zorluklara şey yapmak gerekiyor. E, eğilmek gerekiyor. O yüzden de diyor ki ben artık bundan sonra kendim güncelleme yapmayı reddediyorum. Çünkü ee, zaten hani bu çalışmayı yapmamızın nedeni e, insanların olası gelecekleri görüp buradan bir e, şey yapmalarıydı, bir e, ders çıkarmaları ve politikayı değiştirmeleriydi. Ama 40 yıl içinde aradan geçen 40 yıl içinde bunun olmayacağına ikna oldum diyor ve dolayısıyla yeni bir güncelleme yapmayacağım. Bir de şey diyor, bir de şey diyordu galiba. E, yani biz bilim insanı olduğumuz için biz uyardığımızda insanları, hı hı. yani politikacıların ve karar alıcıların bunu ciddiye alacağını düşünmüştük ama galiba çok naifmişiz e, diyordu yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet evet aynen öyle. Evet, şeyde 2 Mart'ta yayınlanmıştı aslında 2 Mart 1972'de yayınlanmıştı bu senede 50. yılı için 2 Mart'ta 2022'de bir e, web paneli düzenlemişler oradaki konuşmasında da şey, şey, e, şeyi söyledi o çok ilginçti e, yani o 72'de çıktığımda ve insanlara bu şeyi raporu anlattığımda önce öncesinde e, yani herkes için çok variz bir şeyler söyleyeceğimi ve insanların hani zamanlarını boşa, boşa harcadıklarını ve sıkılacaklarını düşüneceklerini sanıyordum. Hiç öyle olmadı diyor. Bunu düşünmeleri ancak yani variz, bunu çok variz olduğunu, çok açık olduğunu ancak şimdi 50 sene sonra gördüklerini şey yapıyorum, görüyorum diyor. Aslında bir yandan da bu da ilginç. Ve de, evet. ve de trajik tabii. Evet, evet ve trajik. Yogranders ise yani temel olarak bu şeylere katılmakla birlikte aslında çöküşün öyle hemen gelmeyeceğini düşünenlerden ama bu daha hani şey iyi bir dünyaya doğru gittiğimiz ve şeyden kurtulduğumuz anlamına gelmiyor o daha yavaş gerçekleşeceğini şey yapıyor aslında düşünüyor 2052 diye 2012 yılında önümüzdeki 40 yıl hakkındaki kendi deyimiyle bilimsel olmayan ama işte bilgilenmiş tahminlerini içerdiği ve aslında yani Limitless Growth'un senaryolarından bir tanesini ele aldığı bir kitap şey yaptı yayınladı. Ona göre aslında insanlar hani çok akıllı oldukları ve yeni politika tercihleri yaptıkları için değil ama gerek işte enerji kaynakları açısından örneğin serbest piyasada yenilenebilir enerji daha ucuz hale geldiği için ve petrol kaçınılmaz olarak pahalılaşacağı için şeyin e, ve bir yandan da şehirleşme ve insanlı kadınların özellikle eğitim düzeyinin artmasıyla e, yine nüfusun kendiliğinden bir şekilde e, stabilize olma eğilimine gireceğini e, şey yapıyor, iddia ediyor. E, ama bu bizi kurtarmayacak diyor çünkü iklim değişikliğine karşı e, şey, şey için aslında iklim değişikliğinin etkilerine karşı önlem almak için çok geç kaldık. Bundan sonra daha fazla işte uyum için, altyapı yatırımı için daha fazla gayri safi milli asıladan kaynak ayırmak gerekecek. Artı iklim değişikliğinin etkileri de eksponansiyel, üstel olarak artacağı için onların kayıp tazmin, kayıpları, kayıtlar için, tazminler ve telafiler için gayri safi milli asıladan daha fazla kaynak ayırmak gerekecek. Dolayısıyla insanların tabii bu, insanlardan bu vergi olarak çıkacağı için bildiğimiz tüketim toplumunun sonuna doğru geleceğimizi düşünüyorum diyor. Ve tabii bu büyük bir huzursuzluk yaratacaktır diyor. Dolayısıyla da daha fazla güvenlik devleti uygulamalarını göreceğiz. Daha fazla devlet zorbalığını göreceğiz. Demokrasilere ciddi bir tehdit olacaktır diyor. Ve 2052'den sonrasını aslında kitapta el eğer yer vermiyor ama çöküşün aslında kendi diğer konuşmalarında söylediği üzere çöküşün 2050'lerden sonra gerçekleşeceğini şey yapıyor, düşünüyor. Zaten e, orijinal kitapta da 1972'de yayınlandığında önümüzdeki 100 yıl diyorlardı. Demek hı hı. ki işte aslında 2070'e kadar bir öngörü e, olduğunu söylemek herhalde doğru olur. Hı hı. Bir de e, bu senaryo yaklaşımlarının. E, Bilmiyorum öncesinde bu tür yaklaşımı olan bir şey var mıydı ee, sen biliyor musun ama hani bugün IPCC'nin örneğin bütün iklim raporlarındaki sosyoekonomik senaryolar hele bu son 6. raporda tamamen sosyoekonomik senaryolar söz konusu e, tamamen buradan burada başlamış gibi görünüyor. Yani metodoloji olarak farklı alanlarda tabii ki senaryo şeyleri var, senaryo yaklaşımları var. Dünyanın bütününe uygulanan, kürtüden e evet. uygulanan tabii ilk. Evet. E, peki e, kalan vaktimizde biraz şeyden de bahset, e, bahsedebilir miyiz? Yani bunun özellikle bu büyüme eleştirisi anlamında... E, Büyümenin sınırları olduğu bu anlamda işte genel bugün sonradan kalkınmaya yönelik, gelişmeye yönelik yapılan bütün eleştiriler bağlamında yeşil hareket üzerinde ne gibi etkileri olmuştur? Hatta bugün Digrod'dan, büyümemeden ya da küçülmeden de bahsediyoruz. Bu raporun bu, bunun üzerindeki etkilerini biraz konuşabilir miyiz? Ee, tabii tabii ya yani benim yorumum olacak. Ee, şey, tabii tabii zaten e... bir beş dakikamız var. Hı -hı. Öncelikle tabii şey yani yeşil hareketin ya da ekolojist hareketin eline ciddi bir bilimsel e, şey temel vermiş oldu. E, o zamana kadar çünkü genelde daha gözlemler ve çıkarsamalar üzerineydi ekolojik hareketin söylemi. E, i̇şte yerelde karşılaştıkları özellikle de endüstriyel kirlilik anlamında yerelde karşılaştıkları e, şeylerden yola çıkılıyorlar. E, olumsuz sonuçlardan yola çıkıyorlardı. Bir tek belki hani şey e, nüfus eleştirisinin e, yani bu şeyin e, nüfus bombası kitabıyla işte falan insan nüfusu aslında sorun olarak görülüyordu. E, o yüzden hani daha e, e, şeye yere, ayakları yere sağlam basan bir bilimsel temel vermiş oldu. E, kendi söylemlerini dayandıracakları ve küresel düzeyde bir bilimsel temel vermiş oldu bilimsel temelin içinde de tek başına nüfus değil e, nüfusla birlikte yani insan nüfusuyla birlikte hatta belki daha etkili e, kaynak kullanımı açısından baktığımızda ve atık üretme açısından baktığımızda daha önemli olanın bu endüstriyel çıktı üretimi ama bu endüstriyel çıktığı üretim de çıktının kendisi değil kaynaktan atık kuyusuna bir throughput akış e, şeyini problematize etmesi e, aslında burada şey olan şeyi değiştiren söylemi değiştirmeye söylemi değiştiren ve biraz daha adalet şeyine de yaklaşan çünkü bu kaynaklardan yararlanmak ve atıkların sonuçlarıyla yüzleşmekte de bir adalet yok insanlık içinde bunu, bunu söyleyebiliriz ciddi bir şey oldu etki, böyle bir bilimsel temel oluşturma etkisi oldu ikincisi aslında ekonomi içinde de bugün digrowth olarak bildiğimiz bir şey çok geç oldu tabii yani o anda değil. Ancak belki herhalde 90'lardan itibaren gelişmeye başladığını söyleyebiliriz. Ekonomi içinde de konvansiyon olmayan böyle bir digrowth akımı oturmaya başladı. Yine tabii akademik taraftan bahsediyorum ama bunun bir sosyal hareket olarak yansımasının da henüz çok cılız olduğunu söyleyebilsek de ortaya çıktığını şey yapıyoruz görüyoruz. Ortada mücadele devam ediyor. Belki onu şey yapabiliriz. Söyleyeyim. Evet yani tabii şeyin bu daha 70'lerde ya da 80'lerde miydi tam olarak ama 70'lerde olsa gerek. sercileri tuşun falan hı hı. da küçülmeye yönelik şeyleri var. Hatta ee, belki çok az böyle iki dakikada yeşillerden bahsetmek gerekirse e, yeşillerin ilk kuruluşunda 1972'de aslında Yeni Zelanda'da kurulan ilk partide herhalde bu raporun etkisiyle olsa gerek e, değil mi? Yani bir steady state denen ya da o dönemde e, ne demek lazım buna? E, sıfır büyüme. Hı hı demek lazım herhalde bunun savunulduğunu doğrudan doğruya parti programında savunulduğunu görüyoruz. Yani herhalde bu rapor doğrudan doğruya bir siyasetin oluşumunu da sağlamış bile denebilir belki. E, denebilir. Eee yayticks tabii yani şey partilerin programına direkt girmiş olması e, çok mümkün görünmüyor bana ama The State Economist şeyi zaten var. Evet, o sırada yani yeni kurulmuş yani 1968'den itibaren bir şey var, bir steady state ekonomik söylemi var. Bu raporun kendisi bunu bir modele oturtmuş ve aslında şeyle sonuçlarıyla birlikte şeyin onun evet, onun da temelinde oturtmuş diyebiliriz. Ama steady yani, state ekonomik söylemi daha önceden birkaç daha yıl önceden önce, var. Evet. Yani aslında belki şunu da şu söyleyip e, bitirmek için. Ee, yani yeşil hareketin temelinde yer alan etik e, felsefi e, şeyler zaten vardı yani e, daha 19. <gülüyor> yüzyıldan itibaren korumacılıkla evet, ilgili ne bileyim doğanın kendi değeri işte Aldo Leopold'un toprak etiğini şu sunu busunu düşünürsek. Bunların hepsi vardı. E, tabii senin de demin dediğin gibi e, gözlemler de vardı. E, doğrudan yaşananlar da vardı. İşte e, Rachel Carson'ın e, kitabında gösterdiği ya da daha sonra pek çok araştırmada çıkan çevre sağlığı ile ilgili kirliliğin sağlık üzerine etkileri de vardı. İşte hava kirliliğinden insanlar kitlesi olarak ölüyordu falan. Bunlar zaten belliydi. Ama bütün bunları... Küresel bir çerçeveye ve e, matematiksel bir modele herhalde oturtan evet. ilk e, şey Aynen. olarak belki de e, ekoloji hareketinin, yeşil etiketinin genel anlamda iyice yerelden küresele kaymasına e, belki neden olduğu söylenebilir. Zaten sonra da işte ozon tabakası ve küresel ısınma meseleleri e, üst üste gelince hı hı. E, tamamen e, hareket küresel bir e, boyut almış belki denebilir. E, bilmiyorum katılıyorsam... Evet, son, sonuna, şey, kadar, yani sonuna kadar katılıyorum. Yani çünkü yerelden aslında küreselere doğru bir e, şeyi sıçramasının söylemsel temelini oluşturmuş olduk. Öyle öyle bir ciddi etkisi var. E, i̇deolojik saldırıların da tabii şey nedeni biraz bu. Evet. Peki, çok teşekkürler e, Alper. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Alper Akyüz'le birlikteydik. Bugün 1972 serisine devam ettik ve büyümenin sınırları raporunu konuştuk. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.